<Sessizlik> <Sessizlik> Yüce katihi Ya min Allah şöyle buyurmaktadır ''Ey iman edenler, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere nasıl oruç farz kılındıysa, sizin üzerinize de farz kılındı.'' Bu hükümde ayette geçen ''Kutübe aleykum, sizin üzerinize yazıldı.'' lafzı ilim ehli tarafından farz kılındı olarak ıstılaha geçmiştir. ''Yine her kim sizden Ramazan ayını idrak ederse oruç tutsun.'' emir siyakına göre bu ayda oruç tutmak farz olup İslam'ın beş rüknündendir. Orucun faziletlerine baktığımız zaman ilk önce Ramazan'ın dışında bir orucu değerlendirmek gerekirse Allah'ın kitabında ona yakınlaşmak için oruç tutmaya teşvik eden ve faziletlerini beyan eden muhkem ve açıklayıcı ayetler sabittir. Örneğin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 Yine Yüce Allah, eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise hadis-i şerifinde orucun şehvetlere kar karşı bir kalkan olduğunu bize belirtmektedir. Ayet-i Kerime'yi, e, hadis-i şerifi bilirsiniz. Ey gençler topluluğu, kimin evlenmeye gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlilik Gözü haramdan sakındırır. Ferci kurur. Kimin de gücü buna yetmez ise oruç tutması gerekir. Çünkü oruç bu gibi şehvetlere bir kalkandır. Bu hadisten orucun şehvetlere karşı engel olduğunu, hiddeti kestiğini anlaşılmakta. Şehvetler ise insanı daha önce anlattığımız gibi ateşe götüren şeylerdir. Oruç ise ateşle oruç tutanın tutan kişi arasına oruç bir kalkan olarak girer. Engeldir. Dolayısıyla orucun ateşe karşı bir kalkan olduğu kulun onun ile ateşten korunduğunu açıklayan hadisler çoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu gibi hangi kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah bu oruçta onun yüzünü ateşten yetmiş bin sene uzaklaştırır. Yani Hangi kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah bu oruçta onun yüzünü ateşten 70 sene, 70 bin sene, 70 sene uzaklaştırır. Pardon, ilk söylediğimde 70 bin dedim, 70 sene. Görüldüğü gibi 70 sene ateşten uzaklaştırılmaya vesile olan bu ameli biz Ramazanın dışında sair günlerde, sair aylarda ne kadar yapıyoruz? ne kadar buna önem gösteriyoruz bir düşünmek gerekir e, nafile oruçları tutan kişilere yani müjdeler olsun başka bir hadiste oruç kalkandır kul o oruçla ateşten korunur yine Ebu Umame'den şöyle gelmiş diyor ki ey Allah'ın Resulü cennete gireceğim bir ameli bana göster der Resulullah sallallahu aleyhi ve de senin oruç tutman gerekir onun gibisi ise hiç yoktur. Yani oruç gibisi cennete girmeye vesile olan oruç gibi bir amel yoktur. Orucun faziletine e baktığımızda bu seyirde Ramazan ayına, ayında tutulan oruç ise ve o ayın üstünlüğü de gündeme geldiğinde Ramazan ayı hayır ve bereket ayıdır. Allah bu ayı birçok faziletlerle donatmıştır. Bunlardan birisi Allah Azze ve Celle bu ayda Kur'an'ı insanlar için hidayet ve müminler için şifa maksadıyla indirmiştir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Ramazan ayında ise öyle bir gece vardır ki ki Kadir Gecesi Allah Azze ve Celle katında o bin aydan daha hayırlıdır. Tek bir gece. Bu Kadir Gecesidir. Yüce Allah bu meyanda şöyle buyurmaktadır. Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin sen ne olduğunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Cebrail her iş için iner dururlar. O gece melekler ve meleklerin en üstüne olan Cebrail, her iş için iner dururlar. O gece esenlik, selamet doludur. Ta bu fecrin doğuşuna kadar böyledir buyurmakta. Yüce Allah. Bu ayda ise zin şeytanlar zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır. Cennetin kapıları açılır. Şu lafızlar, Basit lafızlar değil. Şeytanlar zincirlere vurulur. Üzerinde düşünmek gerekir. Cehennem kapıları, şu an faal olan cehennem kapıları kapatılır. Cennet kapıları açılır. Ne demek? Yani cennete gitmek için her yol kolaylaştırılır açıl açılmaktan kasıt. Ram Onun için sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ramazan geldiğinde cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapatılır ve şeytanlar ise zincirlenir. Yani o ay artık öyle kolaydır ki bazı şeyler bir takım vesveselerden kurtulmak için Yüce Allah'ın yardımına mazhar olmuşsunuzdur. Büyük şeytanların zincirlenmesinden dolayı. Ramazan ayına niyet ederek, oruca niyet ederek başlamak gerekir. Ramazan ayı, ayının girişi gözle görüldüğü gibi aya bakarak veya birilerinin görünmesiyle şehadetle yahut da havanın bozuk olmasından dolayı Şaban ayının otuza tamamlanıp o iddetin tamamlanmasıyla artık Ramazan'a giriş sabit olur. Bu sabit olmuş ise mükellef olan her Müslümanın oruca ne yapması gerekir? Artık geceden niyet etmesi gerekir. Bilindiği gibi biz niyeti anlatırken niyetin yeri kalptir dedik. Daha önce namaz meselesinde, bunu dille söylemenin bidat olduğunu belirttik. Her ne kadar bunu insanlar güzel görse de diye kayıt koyduk. Hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim geceden oruca niyet etmezse onun orucu yoktur. Yalnız bu farz olan oruç için geçerlidir. Ramazan orucu için. Diğer nafile olan oruç için geceden niyet etme meselesi yoktur. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin yanına Ramazan olmaksızın bazen gelir derdi ki yanınızda kahvaltı için bir şeyler var mı? Yoksa ben oruçluyum, oruca niyet ettim derdi. Dolayısıyla buradan kasıt nafile oruçlarda gündüz geceden bir şey yemediyseniz kahvaltıda ne yapılır? O niyeti geceden et, etmek gerekmemektedir. Buradaki hadis farz olan Ramazan orucuna hastır. Diğer hadis onu tahsis eder. Ramazan ayına idrak ettiğini bilmeden kişi yer ve içerse, sonra da bunu Ramazan ayına idrak ederek bunu bilirse kendini yemeği ve içmekten uzak tutar. Sonra orucunu tamamlar. Bu artık gündüzün ortasında bile olsa Ramazan ayı, e, o gün işte hilal görünmüş bir bakmışsınız öğlen ama yemiş içmişsiniz. Hemen yemeği içmeyi kesersiniz. Öğlene kadar yiyip içmeniz hiç önemli değil. Bununla beraber ne yaparsınız? Orucunuzu akşama tamamlarsınız. Bu onun için sadece birinden şehadetle duyması onun için yeterlidir. Orucun vaktini gelir, gelince Sehil bin Sa'd'dan nakledilen Rüvayette şöyle bunu devamlı hep anlatmıştık. Hani ayeti kerimede beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için. Bu ayet indiğinde kişi oruç tutmak istediğinde önceleri bacağına bir beyaz iplik, bir siyah iplik koyarmış sahabeler. Buna baktığınız zaman o gündüz aydınlanıp o beyaz iplikle siyah iplik, Gündüzün karanlığı gidip aydınlığı gelince onu insanlar gözleriyle görünceye kadar yiyip içerlermiş. Bunun üzerine Yüce Allah fecre kadar minel fecir yani beyaz iplik siyah iplikten fecirin beyaz ipliği siyah ipliğinden diyerek oraya bir minel fecir lafını ekleyip ayeti tekrar böyle indirmiş. Dolayısıyla buradan kasıtın gece gündüzden ayrılıp Fecr vaktini kast ederek gecenin gündüzden ayrılmasına kadar yiyin, için diye anlaşılmış olarak e, sünnetle de bu e, beyan edilmiştir. Dolayısıyla o zaman fecr ne demektir? Bu fecrin girmesine kadar yiyip içmek kasıt nedir? Fecre baktığımız zaman bu fecri Allah Rasulü'nün hadislerinde iki türlü olduğu gündeme geliyor. Rasulullah'ın buyurduğu gibi Fecir iki tanedir diyor. İlki yemeği diyor yasaklamaz. Yani insan geceliğin ne yapar? İftardan sonra ta fecre kadar sabah namazının olduğu zamana kadar Ne yapar? Yiyip içebilir değil mi Ramazan'da? Bu Bir tane fecir var ki önceden gelen bu yemeği yasaklamaz. Yani sen onu görsen bile ye. Namazı da helal kılmaz. Yani sabah namazının vakti girmedi Kılmak sana helal değil. O fecir'i sen gördün de sabah namazının vakti olan fecir zannetme. İkinci fecir ise işte o yemeği yasaklar. Ne yapar? İkinci fecir'i gördüğün zaman ikinci fecir'in sıfatı tabi biraz sonra gelecek. Onu gördüğün zaman artık yemeği içmeyi kes. Oruca niyet ettin geceden. yeme içmeyi kes. Artık yemek içmek sana ta iftara kadar yasak. Namaz ise artık sabah namazını kılabilirsin. Bu sana helaldir. Buyurmakta sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste ise şimdi fecir'e baktığımız zaman yalancı fecir olarak isimlendiriliyor. Bu ilk fecir. İlk fecre halk dilinde yalancı fecir olarak isimlendirilir. <gülüyor> Beyaz uzun parlak yüksek bir ışıktır. Böyle uzunlamasına gelip parlak yüksek bir ışıktır. Bu tilkinin kuyruğuna benzer derler eskiler. İkinci fecir ise bu orucu bize yeme içmeyi yasaklayan namazın sabah namazının başlangıcını belirten ikinci fecir ise buna sadık doğru fecir denilir. Bu da kırmızılığı bunun ufukta görüldüğü gibi ince bir kırmızılığı vardır. Yani ufuğun beyazlığı genişlemesine yayılır. Yavaş yavaş kırmızılık çıkar. İşte bu orucun yani bu Orucun tutulmasının başlangıcını belirten fecirdir. Yine başka bir hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyurur. Yiyin için yüksek ışık, uzun fecir sizi huzursuz etmesin. Yani temin bahsettiğimiz ilk fecir, yüksek ışık olan uzun fecir sizi huzursuz etmesin. Yani bundan rahatsız olmayın, bunu gördüğünüz gibi kesmeyin, yiyin için. Sahurdan geri durmayın. Kızıllık size ta ki yani kızıllık ikinci fezir, fecir, doğru olan sadık fecir size gözükünceye kadar yiyin için. Demek ki iki fecir varmış, bunlardan bir tanesi bizi aldatabiliyor. Bu oruca başlatan fecir değil, bunu bilmek gerekir. Diğer bir hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını topluyor, sonra onları yere doğru dikiyor. Fecir şöyle zahir olan, aydınlık olan değildir diyor. Şehadet parmağını orta parmağı üzerine koyuyor ve iki elini uzatıp lakin şöyle görünen fecir ise doğru olan sadık fecirdir diyor. Artık bunu bu zikredilen şu üç hadis birbirini tefsir ediyor. Bunlar üzerine düşünüp biraz da bu konuda müşahede ederek sabahleyin çıkıp baktığınızda kastedilen ne? Bu konuda idrak sahibi olabilirsiniz. Bize gelen nakiller bunlar bu konuda. Sonra da orucu artık Oruca başladıktan sonra o artık o orucu Geceye tamamlanır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Gece bu taraftan gelir Gündüzde bu taraftan gelip artık güneş batarsa Oruçlu iftar etmiş olur Bu durum güneş dairesinin hemen batması akabinde gerçekleşir Velev ki ışığı belirgin bile olsa Artık iftar vaktine geldik Güneş batmış Işık artık belirgin. Aydınlık hava. Ama güneş batmış. Velev ki böyle bile olsa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumu oruçlu olduğunda böyleydi. Hiç önemli değil. Oruç bozulur. Bir kişiye emreder. O da yüksek bir yere çıkar. Güneş battı demesi bizim için yeterlidir. Ve iftar eder. Yani toplumdaki gibi genelde takvimler buna mutabıktır ama bazen 15 dakika ileri, 15 dakika geri gibi şeyler söz konusu. Yine de takvimlerden şaşmamak gerektiğini söylemek geliyor içimden ama maalesef hadisler böyle. Güneşin batması bizim için ölçüdür. Sahur. Sahura baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenu kutube aleykumu siyame kema kutube aleyku kema kutube aleykumu min kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Oruç vakit ve hüküm olarak ehli kitaba farz kılınmıştı daha önce. Aynen vakit ve hüküm olarak ehli kitaba, bizden önceki ehli kitaba farz kılınmıştı. Onlar ne yaparlardı? Yemezler, içmezlerdi. Artık geceliğin onlar uyur, uyuduktan sonra artık onlar oruca girmeleri onlara yetiyordu. Sahura kalkma diye bir olayları yoktu. Cinsel ilişkiye de girmezlerdi. Yani birisi uyuduğunda bir sonraki geceye kadar artık kalktıktan sonra sabah 10'da kalkar, 7'de kalkar, sahura kalkmadan kalktı mı orucunu tamamlardı. Bu da Müslümanlar da Müslümanlara aynı şekilde böyle ilk zamanlar farz kılındı. Bunun hükmü kalkınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabın orucu ile bizim orucumuzun arasını sahur ile ayırt etmeyi bize emretti. Önceden sahur diye bir şey yok. Sahur sonra. Allah Rasul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kitap ehlinin orucu ile bizim orucumuzun arasındaki fark sahur yemeğidir. Yani onların sahur yemeği gibi bir bereketli bir olgusu yok. Bize has olaydır bu. Yani sahura kalkıp yemek yemek çok önemlidir. Biraz sonra geleceği gibi. Sahur dolayısıyla nedir? Berekettir. Sahur sünnete uymaktır. Oruç tuttana güç verir. Ve sahurda kitap ehline muhalefet söz konusudur. Yani Yahudi ve Aristiyanlara muhalefet edin hadisine tabi olmuş olursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sahur yemeğini yiyin çünkü gerçekten sahurda bereket vardır. Sahurun en büyük bereketlerinden biri de Yüce Allah ve melekleri sahur yemeği yiyenlere salat getirirler. Bir de böyle bir durum söz konusu. Sahur yemeği berekettir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Velev ki birini sudan bir içeceği bir yudum bile olsa sahuru sakın terk etmeyin. Gerçekten Allah ve melekleri sahur yemeği yiyenlere ne yapar? Salat ederler. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinin de hatırlatmanın yeri. Biriniz ezan duyduğun, ezanı duyduğu zaman sahurda su kabı elinde ise ondan olan ihtiyacını gidermeden bırakmasın. Yani ezan okunurken bile elinde su yemeği ya da artık yudumu falan varsa bunu tamamlayıp bitirebilir. Din geniştir. İftara gelince iftar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlar iftar etmekte acele ettikleri müddetçe din üstün olmakta devam eder. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar bu iftarı geciktirirler. Diğer bir hadiste insanlar iftarı acele yaptıkları müddetçe hayırdadırlar buyurmaktadır. Bakın bu konuda Hafız i̇bn şöyle bir sözü var. Fethul baride bu zamanda ortaya çıkarılan kötü bidatlardan bir tanesi de şudur. Fecr'den, sabah Fecr'den 20 dakika önce ezanın okunmasıdır. Yani 20 dakika önce ikinci bir ezan okunması. Bunu çıkartan, ihtas eden ibadette ihtiyat inancını gündeme getiriyor. Yani 20 dakika önce bir ezan daha okuyalım da İhtiyaten ikinci ezana hazırlık olsun. Bunu bak hayırla çıkarmışlar. Ama bu bir bidattır. Bu durum onları güneşin batımından bir müddet sonra ezan okumaya başlamalarına götürmüştür. Bu uygulama, sabahki uygulama ne yapmış? İftarda da güneşin batımı batımından bir müddet sonra bir başka ezan daha okumaya götürmüş. Ya da güneşin batımından sonra... Ezanı ta güneşin batımına geciktirmeye kadar götürmüş. Niye? Sebep ihtiyat. Halbuki Resulullah ne buyuruyor? İnsanlar iftar etmekte acele ettikleri müddetçe din üstün olmakta devam eder. Bir rivayette de insanlar iftarı acele yaptıkları müddetçe hayırlıdırlar buyurmaktadır. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar ne yapar? İftarı geciktirirler. Böylece iftarı geciktirip sahuru da erkene aldılar, Duya İbn Nacer, sünnete muhalefet ettiler, dolayısıyla onlardan hayır azaldı ve aralarında kötülük çoğaldı, Allah yardım edendir buyurmaktadır, söylemektedir. İnsanların hayırda olması, peygamberlerinin metodunu takip etmeleri, onun sünnetini korumalarındandır. İşte böyle. Acele etmeleri, peygamberin sünnetine tabi olup onun metodunu, menhecini takip etmelerinden dolayı hayırlıdırlar. Çünkü İslam üstün ve galip gelici olarak kalacaktır. Dolayısıyla muhalefet edinin İslam'a bir zararı olamaz. Yani buna ters düşelim. Böylelikle İslam ümmeti örnek alınacak bir model olacaktır. Artık İslam ümmeti hiçbir zaman doğu ve batının etkisinde kalmayacak. Dolayısıyla hadislerle amel edecek... İnsanlar İftar akşam namazından öncedir İftar akşam e, Namazından öncedir ama kişi ne ile iftar edecektir Enes radıyallahu anh'dan şöyle der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmadan önce Rutab hurmalarıyla iftar ederdi İftarı namaz kılmadan önce yapılır Ne ile yaparmış Allah Resulü? Rutab denilen bir çeşit hurmayla yaparmış. Eğer bu hurma yoksa... ...normal hurmayla yapardı. Eğer normal hurmada yoksa... ...yudumlayarak su içerdi. Bu hadise baktığınız zaman... ...şimdi neden hurmayla... ...iftar açılıyor? Neden... So ...yoksa su ile açıyordu? Bu konuda... ...kalp doktoru olarak bilinen... İbn-i Kayyum el-Cezdiye'nin bir açıklaması var. Bu hadisin şerhine dair. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şefkatinin ve onlar için hayır istemesinin nedenli tam olduğunu gösteriyor bu hadis. Çünkü mide boşken tabiatat, insan tabiatına tatlı bir şey vermek o şeyi tabiatın kabul etmesine ve güçlerin özellikle de görme gücünün ondan yararlanmasına en iyi şekilde yararlanmasına Daha iyi sebep olur Direktman mide Bütün gün aç olan mide Tatlı bir şeyle muhatap olursa Ne olur? Vücuttaki bir takım güçlerin Artık nasıl diyeyim perfect derecesine ulaşmasını diyeyim, En iyi şekilde yararlanmasına Sebep olur Güçler yahut görme gücü Tatlı şeyle kuvvet kazanır Midenin tatlısı nedir? Midenin tatlısı ve reçeli Medine'de hurmaydı. Yani mide tatlı ve reçel gibi bir şeyle güç kazanıyorsa oranın tatlısı ve reçeli Medine'deki hurmadır diyor. Medine'lilerin yanında, hurma, Medine yanında hurma gıdadır, katıktır. Yaş hurma ise onların meyvesidir. Suya gelince eğer bunları da bulamazsa suyla açardı diyor ya Resulullah İbni suya gelince diyor Oruç tutunca ciğerde bir kuruluk meydana gelir suyla ıslatıldığında bundan sonra gıdadan yararlanması doruk noktaya ulaşır. Eğer bunu o suyla ıslattığın zaman ilk önce sonra yediğin yemeğin gıdadan yararlanması doruk noktaya gelir diyor İbn Kayyum el-Cezviye. Bu yüzden susamış aç kimsenin yemekten önce biraz su içip sonra yemek yemesi daha uygundur. Dolayısıyla hurma ve suda kalbin iyileşmesine tesir eden bir özellik vardır. Ki bunu ancak ve ancak kalp doktorları bilirler diyerek bitiriyor İbn-i Kayyum, el cezviye, zadıl meyatta. Bu hoş, şerhi, i̇bn Kayyum'un görüşünü anlattıktan sonra konuya tekrar dönersek, kişi artık iftar esnasında ne zikreder, ne söyler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi gerçekten oruç tutanın iftara esnasında yaptığı o dua, oruç tutan kişi, Tam iftar esnasında o yaptığı dua reddedilmez buyurmaktadır. Duaların kesin kabul edildiği, reddedildiği, en çok kabul edildiği yerlerden bir tanesidir. Oruç tutanın iftara esnasında yaptığı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir dua da sabittir. Zehebe zammau ve btilletu'l uruku ve sebetel ecru inşaAllah Susuzluk gitti. Damarlar ıslandı. Allah'ın izniyle ecir sabit oldu buyurmaktadır. Oruçlunun terk etmesi gereken bazı şeyler var. Bunları da zikredelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutanın iyi ve güzel ahlak ile donanması. Ayrıca ahlaksızlık, müstehcenlik, sövüp saymak ve kırıcılıktan uzak durmasını teşvik etmiştir Resulullah. Aslında Müslüman'ın her zaman bu tür şeylerden uzak durması gerekir. Kaçınması gerekir. Bununla birlikte ancak oruç farzası eda edildiği zaman bu daha da şiddetli olması gerekir. Bunun için bu kötülükleri yapan hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli bir tehditte bizi uyarmaktadır. Bakın hadisin şiddetine. Nice oruçlu vardır ki. Onu tuttuğu oruçtan sadece açlık ve susuzluk kalacaktır. Ona tuttuğu oruçtan sadece açlık ve susuzluk kalacaktır. Yani onun tut, e, orucundan dolayı ne bir sevabı var, ne bir hayrı var, ona sadece bütün gün açlık ve susuzluk kalmış, elinde hiçbir şey yok. Neden? Çünkü oruçlu ama ahlaksız. Oruçlu müstehcenlik var, oruçlu. Bir takım değerlerde çöküntü var. Dolayısıyla sadece oruç elin or, oruç tuttuğunda akşama ne kalıyor? Açlık ve susuzluk. Onun için oruçlu olan bir insan oruçlu olmadığı zamankinden daha da şiddetli olarak bir takım değerlere, şer'i kurallara dikkat etmesi gerekir. Dolayısıyla oruçtunun orucunu yaralayan işlerden ne yapması gerekir? Kaçınması gerekir. Oruçlunun yapması gereken mübah işlerden bir tanesi de oruç tutan junup olarak sabahlayabilir. Ayşe annemizden, Ümmü Selam annemizden gelen rivayetlere baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ihtilamsız olarak yani cinsel ilişkiye girmiş durumda kendiliğinden ihtilam olmamış o durumda junup olduğu halde fecre girerdi. Böyleyken yani niyetini falan her şeyini etmiş o an halen cünüp fecre girerdi. Böyleyken gusül abdesti olarak oruç tutardı. Yani bu caizdir. Bunda bir beis yoktur. Oruç tutan yine misvak kullanabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi eğer ümmetime zorluk vereceğimi, vermeyeceğimi bilseydim her namaz ile birlikte misvağı ona emrederdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste oruçlu ile oruçsuz olanın arasında ayırmamış. Usulülminde hadis, umumu ifade eder. Yani ne demek umumu? Geneldir. Bu hadis, ümmetime zorluk vermeyeceğimi bilseydim, her namaz için. Bu lafız var ya, her namaz. Bu lafız geneldir. Nereyi kapsar? Sadece 11 ayı değil, 12. olan Ramazan ayı da kapsar. Oruçlu olduğun zamanki öğlen veya ikindi namazlarını da kapsar. Dolayısıyla bu namazlardan önce oruçlu haldeyken bile misvaklamanın caizliğine bunu delil getirmiştir İlimehli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle belirtmiş. Bu da her abdest ve namaz esnasında oruçlu ve oruç oruçlu ve oruç tutmayanın misvak kullanacağına delil olarak zikredilmiştir. Mazmaza ve istinşak. Bunu Abdestle alakalı, gusülle alakalı hadis kitaplarını okuduğunuzda bu mazmaza ve istinşak denilen lafızlar sizin karşınıza çıkar. Tercümede bunları dipnotlarda da belirtmişlerdir. Mazmazadan kasıt abdest alırken ağzı çalkalamak istinşaktan kasıtsa buruna su çekmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde mazmaza ve istinşak yapardı. Yani bak ...çok orucu bozulur diye bundan ihtiyatla kaçınanlar. Ancak oruç tutanın bunu şiddetle yapmasını yasaklamış. Yani diğer... Bakın burada ne var? Umumdan bir tahsis var. Temin ki misvak adesinde böyle bir tahsih yok. Tahsih yok. Ne yapmış? Burada özellikle oruçluyken böyle böyle. O zaman oruçlu ise insan ne yapar? İstinşağı şiddetli bir şekilde yap... Diyor Resulullah, eğer oruç, oruçlu değilsen istinşa, şiddetli bir şekilde yap, ancak oruçluysan başka. Oruçluyken insan, burna çektiği o suyu şiddetli bir şekilde değil, normal bir şekilde yapması gerekir. Yani ihtiyatta, ihtiyaten. Oruçlunun yine hanımıyla oynaşıp öpebileceği. Ayşe annemizin şöyle dediği sabit olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olduğu halde öperdi. Oruçta olduğu halde oynaşırdı ancak o içinizden nefsine en fazla sahip olanıydı. Bu durum tabi genç ve yaşlı olarak ayırt edilmiştir. Genç için bu durum artık mekruh seviyesine çıkmıştır. İhtiyar için ise bu serbesttir. Peki neye göre bunu söylüyoruz? Abdullah bin Amr ibn As şöyle rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken bir genç gelir ve şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, oruçtu olduğum halde öpebilir miyim? O da, hayır öpemezsin der. İhtiyar bir adam çıkar gelir sonra. Ve şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, oruçta olduğum halde öpebilir miyim? Rasulullah ona, evet öpebilirsin der. Demin genç birini öpemezsin. Yaşlı biri geliyor, onu öpebilirsin diyor. Bu işe taaccup eden... Sahabeler birbirlerine bakmaya başlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların böyle şaşırdığını görünce normal olarak onlara diyor ki gerçekten diyor ihtiyar olan kendi nefsine sahip olandır. Burada ne var? Kişiye ve zamana göre demek ki bazen fetvalar değişebiliyor. Allah Resulü'nün hükmü de ona göre değişmiş bakın. Orada genç olana ayrı, yaşlı olana Farklı bir durum söz konusu. Yine kan tahlili, gıdalanma kastı ve serum gibi olmaksızın iğne vurulabileceği. Tabii bu iğnelerde bir kayıt var. Bu iğnelerdeki kayıt beslenme, birebir gıdalanma ve doping gibi vurulan inançlar hariçtir. Burada... Gıdalanma kastı olmaksızın serum gibi iğne vurulabileceği kaydı var. Hacamat yapabilir. Hacamat bir, e, ilk önce oruçlu insanın hacamat yaptırması e, daha önce e, oruçu bozanlar cümlesinden de hacamat yaptıramıyorlardı. Sonra bu hüküm ne sedirdi rivayetlerde oruçta olduğu halde? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hacamat yani kan verdiği yaptırdığı sabit olmuş eğer birinin kan ihtiyacı olursa oruçluysanız da bunu verebilirsiniz, aklınızda bulunsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruçta olduğu halde hacamat yaptırmıştır. Hadisiyle bu hüküm son hale geldi. Yine oruçlu kişi yemeğin tadına bakabilir. Oruçlu kişi yemeğin tadına bakabilir. İbn-i Abbas'tan gelen rivayet var elimizde. Oruçlu olduğu halde sirkenin veya boğazına girmemesi şartıyla boğaza girmeyecek. Bu şartla başka bir şeyin tadına bakılmasında bir sakınca yoktur buyurmaktadır. Yine göze sürme sürmek, ilaç amacıyla damla sürmek bunlar da orucu bozmayan, oruçlunun yapabileceği mübah şeyler cümlesindendir. Soğuk suyla başa su dökülebilir. Yıkanılabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçta olduğu halde sıcaktan ve susuzluktan dolayı başına su serperdi. Orucu bozan şeyler bakalım o zaman tek tek. Yavaş yavaş sohbetimizi de bitirelim. Aslında sohbet uzun bilindiği gibi. Tabi biz sadece oruçla alakalı bölüme bakalım. İleride Rabbim nasip ederse teravih, kadir gecesine has dair sohbetler de yapılabilir. Orucu bozan şeyler... Kasten bilerek yemek ve içmek. Kasten bilerek yemek ve içme orucu bozar. Unutarak hata ile zorla orucunu açana bir şey gerekmez. Oruç bozulmaz. Allah ümmetini Resulullah'ın buyurduğu gibi hata ve unutma hata unutma ve zorlandıkları şeyde sorumlu tutmayacaktır buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hata ile yemek yiyen oruçlunun Allah'ın onu doyurduğunu bilmesi gerekir. Unutarak yemiş. Bu Allah'ın bir ikramıdır. Allah onu doyurmuştur denilir. Orucu bozulmaz. Unutarak yer ve içerse buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Orucunu tamamlasın. Gerçekten onu Allah yedirmiş ve içirmiştir demektedir. Bakın hadis-i şerifte. Unutarak yer ve içerse orucunu tamamlasın. Gerçekten onu yedirip ve içirmiştir Allah. Bukhari'de yine cima yapmak. Yani hanımıyla cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar. Kasten bilerek kusmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kime kusma galip gelirse artık dayanamayıp üstün gelirse kusmak üzerine onun artık kaza etmek gerekmez. Ama kim de isteyerek kusarsa onun orucu bozulmuş kaza etsin demektedir. Yine kadınlardaki aybaşı Nifas yani lahusalık, hamilelikteki kan. Kadın gündüzün herhangi bir vaktinde ister başında ister sonunda olsun. Aybaşı veya nifas kanını gördüğünde orucu artık bozulmuştur. Kaza eder, kan gördüğü günler kadar Ramazan sonrası ne yapar? Onu tutar. Eğer kanı görmesine rağmen oruç tutarsa farz olan orucun yerini bu tutmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kadın aybaşı kanı gördüğünde namaz kılmaz, oruç tutmaz değil mi? Dediğinde oradaki kadınlar evet dediler. İşte Resulullah işte bu kadının dininin eksikliğindendir demektedir. Bunları yapamadığı için sevabına nail olamadığından eksik olmuş oluyor. Yine besleyici iğne ve serum. Bu besleyici iğne ve serum Gerçek olarak yeme ve içme olmasa bile o manayı taşır. Neden? Çünkü besliyor ve doyuruyor. Onun için buna yeme ve içme gibi hüküm verilir. Çünkü hasta bununla yemek yemeye ihtiyaç duymaz ve hastaya bu ne yapar? Kuvvet verir. Dolayısıyla yeme ve içme hükmündedir. Beslenme kastıyla besleyici bazı maddelerin hastaların midelerine ulaşmasıdır bu. Bu ise oruçluğunun orucunu bozar. Çünkü mideye ulaştır, ulaştırmıştır. Mideye değil de kana ulaşan iğne ise yine de orucu bozar. Çünkü bu yeme ve içmenin yerine geçtiğinden dolayı böyledir. Aynı şekilde böbrek hastalığına yakalan, yakalanan yakalanan hastaların tedavisi esnasındaki aldıkları ilaçta orucu bozar. Bir de buna meninin inzal edilmesini de ekleyebiliriz son olarak. Bu öperek veya hanımıyla mübaşerette bulunarak veya mastürbasyon dediğimiz istimna yoluyla olsun hiç fark etmez Kişiden bir meninin inzal olmasıyla gündeme gelir. Çünkü bu tür şeyler hadiste de belirtildiği gibi oruç tutanın kaçınmasıyla emir olunduğu şehevi arzulardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim için yiyeceğini ve içeceğini ve şehvetini bırakır demektedir. Dolayısıyla Şeyhül ibn-i Teymiye'nin Hakikatü Siyam diye Orucun Hakikati diye bir kitabı vardır. Bu kitabında her kim istimna yani mastırbastan yapar ve inzal olursa orucu bozulmuştur demektedir. Ee, Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah bize bu Ramazan ayını hayırla geçirmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.